Ubeidullah ibn Humeyd isimli tabiinden olan bir zat diyor ki: "Dedemi bir gün Ömer bin Hattab gördü. Bakmış ki üzerinde iyi bir cübbe var adamın. Hoşuna gitmiş cübbe. Bu cübbeyi kaça aldın?" demiş. "60 dirheme aldım." Demiş. Dirhem lira demek yani lira Lira diyelim biz 60 liraya aldım demiş Bakmış tekrar Senin gelirin ne kadar demiş 1000 lira demiş Yani 1000 dirhem Kaldırmış sopasını Akılsız herif demiş 1000 dirhem paran var 60'ını cübbeye veriyorsun Nasıl yaşayacaksın sen Bu tutuculuk olmayan israf gibi bir hayatla Yaşanır mı bu dünyada? Bin lira geliri olan 60 lira buna verir mi deyip Sopayla tak tak vurmaya başlamış ah Ömer, ah Ömer 120 ay taksite giren Müslümanları Görseydi 120 ay 60 yaşından sonra 120 ay taksit Ne alıyor efendi? Ne alıyor? Zaruri mi? Hayatının bir parçası mı?